Herkese günaydın. İstanbul'dan başarıya ulaşmış bir kampanyayla başlıyoruz programımıza. Kampanya sahibi Selçuk Yılmazer, tarihi Göksu mesiresindeki meşhur sandal sefalarının uğrak noktası olan baruthane çayında bulunan 155 yıllık çınar ağacımız ilgisizlikten kuruyor. İmzanızı istemiyoruz. Pozitif enerjinin mucizelerine inanıyorsanız gelip çınara dokunmanızı istiyoruz. Sevginin gücü her şeye kadirdir diyenlerdenseniz gelip çınarımıza sarılmanızı istiyoruz. Kalpten gelen duaların kabul olacağına inanıyorsanız dualarınızı ağacımızdan eksik etmemenizi istiyoruz." diyordu Yılmazer. Bu ilginç kampanyasında ancak güzel haberi kısa sürede verdi Yılmazer. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay hocamız barutane çayırında kurumaya yer yüz tutan asırlık çınarımızın durumunu yerinde görmek üzere göksu'ya geldi. Beykoz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdüresi Sevilay Yılmaz Türk, Gökçeli'nin ekibiyle birlikte Göksu'ya gelmesiyle ağacın durumunu yerinde etraflıca görüştü. Sevilay Hanım, asırlık çınarın kurtarılabilmesi için elden gelen ne varsa yapılacağını belirtti. Vatandaş, ZTK Üniversite Belediye olarak bir ağacı kurtarma amacıyla ortaya çok güzel bir birlik tablosu çıktı. Bu buluşmayı mümkün kılan bazı içi dernekleri platformu kurucu üyesi Mehmet Cemal Beşkardeş'e kardeşe, değerli vaktini ayırıp gelen çok değerli hocamız Doğanay Tonay ya ekibiyle birlikte Göksu'ya gelip ne gerekiyorsa yapılacak sözünü veren Sevilay Gökçeri Kanıma çok teşekkürler diyerek bu güzel haberi paylaştı imzacılarıyla. Sırada bir başka başarıya ulaşmış kampanya var. Sahibi ise Nur Uçkan Beyoğlu'nda İtalyan Santa Maria Katedresi idaresinde 35 yıl önce Depo olarak kiraladığı mekan bugün turistlerin bir müze gibi ziyaret ettikleri uğrak yeri haline gelmiştir diyor kendisi. Bu durum sanatla uğraşan birçok kiracısının olması ve kilise idaresinin bu gururu haline gelmeliyken bu yer 10 yıllık kiracıları tahliye yasasından istifade ederek kilise idaresi bu durumda Olan bütün kiracılarına adeta savaş açmış durumdadır. Ben galeride yaptığım Anadolu medeniyetleriyle ilgili çalışmalarımla Kültür Bakanlığı müzelerinden teşekkür ve derece belgeleri alırken kilisenin yapmış olduğu baskı neticesinde yakında bu sanatımı da icra edemez hale geleceğim. Bu galeride yetenekli gençlere sergi imkanını ücretsiz sunuyorum. Bu sanat yuvası kapatılmasınız diyordu Uçkan kampanyasında ve kısa süre Önce yaptığı açıklamada güzel haberi yine imzacılarıyla paylaştı. Hedefimiz sesimizi duyurup davayı kazanmak ve bu oyuna son vermekti ve evet eller olarak bir olduk, biz olduk ve sayenizde davayı kazandık diyerek güzel haberi paylaştı Uçkan. Aydan Angay'ın kampanyasıyla devam ediyoruz şimdi de programımıza. Kadıköy'de kurbağalı dere islah çalışması sonrası yapılması planlanan gündeme gelen otel projesine biz Kadıköylüler olarak katılmıyoruz diyor kendisi. Orada daracık muhitte otel AVM yapılması demek trafiğin felç olması insanların hasta olması demek. Zaten yükselen beton yığınları nedeniyle nefes alamaz hale gelen semtimiz böyle bir uygulamayı kaldıramayacaktır. Bu nedenle otel, motel, AVM'ye uygun bir yer görmüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çevre Bakanlığı ve Kadıköy Belediyesi'nin de bu konuda gerekli olanları yapacağını, taleplerimizi dikkate alacağını umuyoruz, diyor Angay bu kampanyasında. Şimdi gelelim Kocaeli'nden Burak Çiftçi'nin kampanyasına. Kendisi diyor ki termik santrallerden çıkan gazlar, tarım ürünleri, hayvanlar, su varlığı ve ormanlar üzerinde kalıcı bir tahribat bırakıyor. Yine... Bu termik santrallerden çıkan dioksit, azotoksit ve partikül madde gibi maddeler içerdikleri ağır metallerle insanların merkezi sinir sistemini etkiliyor, anormal doğumlara neden oluyor, gelişme ve öğrenme yeteneğini azaltıyor. Yine santrallerde çıkan küllerde var olan radon gazı kanser vakkalarındaki artışa neden oluyor. Santrallerin bacalarından çıkan gazlar asit yağmurları oluşturuyor ve yağan yağmurla toprağın kimyasal yapısı bozuluyor. Haliyle tarımsal verim düşüyor. Ağaçlar kuruyor. Hayvancılıkla ilgili faaliyetler zarar görüyor. Yani bölgede oturan bir vatandaşın hayvancılık, arıcılık ve balıkçılık yapması zor. Termik santrallerde soğutma, temizleme ve buhar elde etmek için bol miktarda su kullanılıyor. Kullanılan bu sular daha sonra atık halinde toprağa, yer altı sularına, denize veya akarsulara boşalıyor. Böylece suyumuz da kirlenmiş oluyor. Suyumuz bozulmakla kalmıyor, sudaki yaşam zinciri de bozuluyor. Maalesef termik santral yapacak olan hiçbir şirket ve onlara bu konuda destek veren devlet insanlarına bu bilgileri vermiyor. Termik santrale karşı çıkanlar medyada suç işliyormuş gibi yansıtılıyor. Termik santraller sadece bugünü değil geleceği de kirletir. Bu yüzden çocuklarımız için, geleceğimiz için alternatiflere yönelmek lazım diyor kendisi. Sonuç olarak burada tek kazanan iç taş grubu olacak ve halk zarar görecek. Durma nefesine sahip çık, termik santrallere karşı çık diyor çiftçi Kocaeli'nden başlatmış olduğu bu kampanyasında. Ve geliyoruz son olarak İskoçya'dan bir kampanya haberine. Michael Young henüz 9 yaşında bir çocuk. Doğuştan gelen bir kas hastalığından muzdarip Michael. Bu hastalık zamanla kaslarının erimesine yol açıyor ve küçük Michael'ı tekerlekli sandalyeye mahkum ediyor. Ancak bu genç adam mücadeleyi bırakmıyor. Hastalığın bir tedavisi var. Translarna adlı bir ilaç Michael'ın hastalığını sadece durdurmakla kalmıyor, tamamen kurtulmasını da sağlıyor. Bunun üzerine Michael Change.org üzerinden bir kampanya başlattı. İskoç Başbakanı'na sesleniyordu bu kampanyasında ve bu ilacın sağlık sistemi üzerinden ücretinin karşılanmasını talep ediyordu. Kısa sürede binlerce kişi tarafından imzalanan kampanya ülke başbakanında dikkatini çekti ve Michael ve ailesi kendisi davet ediyor. Aile yaklaşık bir buçuk saat Genç Michael'la konuşan başbakanın konuyla ilgileneceğine dair bir söz verdiğini belirtmiş toplantının akabinde. Benzer bir başarı da Türkiye'den gelmişti hatırlarsınız. Dün duyurmuştuk bu haberi SGK'nın artık ücretini karşıladığı hepatit ilaçlarını arttırdığına dair. Yani liste genişledi. Hepatit konusunda daha fazla ilacı artık SGK karşılar. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün sizlere ülkemizden ve hatta İskoçya'dan sağlıktan çevre sorunlarına kadar geniş bir yaypazede vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilir. Hatta başlattığınız kampanya programımıza haber olarak konukta olabilir. Yarın sabah yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere diyoruz. Esen kalın.